La Méditerranée ce soir à 21h, unique récital de Paco de Lucia, le Segovia du flamenco. Au même programme, le chanteur El Turronero et le frère de Paco, Ramón de Algeziras. Paco de Lucia, où puisez-vous votre inspiration mmh, Des souvenirs d'enfants, un village d'Andalusie. Est-ce que vous écrivez votre musique No, mi cabeza, las manos, el corazón. Tout dans la tête, les mains et le cœur. Yenarco! Mm. Yenarco de la de la frontera! Karlı ve soğuk bir İstanbul'dan herkese merhaba. Açık Radyo 94.9'da Babil'den sonra programında bugün de canlı yayında birlikteyiz. Ben Ercüment Gürçay ve yayın masasında arkadaşım Selahattin Çolak... ...hepinize radyolarınızın başında keyifli bir saat geçirmenizi diliyoruz. Programa Flamenco müziğinin efsane gitaristi Paco de Lucia'nın... ...1971'de katıldığı bir televizyon programından bir ses kaydı ile başladık. E, programda bir buleryas yorumunda Paco'nun gitarını dinledik. Şarkıyı kardeşi Ramon Azegiras yorumluyordu... Usta gitarist beş yıl önce 26 Şubat 2014'te Meksika'da bir kumsalda çocuklarıyla futbol oynarken geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayata veda etmişti. Bugün Babil'den sonra programında Paco'dan konuşup işte konserlerinden ve albümlerinden seçtiğim şarkıları dinleteceğim. Francisco Gustavo Sanchez Gomez veya işte bilinen adıyla Paco de Lucia 1947'de İspanya'da Cadiz Algeciras'ta dünyaya gelmiş. Babası Antonio Sanchez'de için gene asıllı bir flamenco gitaristiymiş. Abileri de gitar çalıyorlar ve flamenco şarkıları söylüyorlarmış. İşte onları dinleyerek büyümüş. Bir söyleşide gitara olan yolculuğunu anlatırken çalmaya başlamadan önce flamenco'nun her ritmini biliyor. İşte müziğin duygusunu ve anlamını biliyordum. Bu yüzden çalmaya başladığımda kulağımdaki sese gittim sadece diyordu. Paco de Lucia sahne ismini annesi Lucia Gomez'in onuruna almış. İşte Paco de Lucia, Lucia'nın çocuğu anlamına geliyor. Paco ön ismi İspanya'da çok yaygın ve ailenin büyüklerine bir göndermeyi içeriyor. Örneğin Paco Peña, işte Peña'nın oğlu, işte Paco Ibanez, Ibanez'in oğlu gibi. Şimdi izninizle 1975'te Teatro Real'de verdiği bir konserden bir kayıtla programa devam etmek istiyorum. Ki Paco bu tiyatroda sahne alan ilk flamenco sanatçısıymış. Şimdi Paco de Lucio'dan dinliyoruz. Alegrias. <gülüyor> I müziğinin babası olarak bilinen Sabicas ile birlikte flamenco müziğinin en önemli iki gitaristinden biri olarak kabul edilen Paco de Lucia. 1958'de 11 yaşında ilk defa Radyo Azegiras'ta e, izleyicilerin, dinleyicilerin karşısına çıkmış. İşte bir yıl sonra prestijli Heres flamenco yarışmasında özel ödül almış. 1961'de dansçı Jose Greco'nun flamenco grubuyla turneye çıkmış. Çeşitli ülkelerde konser katılmış. Bu konserler sırasında New York'ta kendisini etkileyen en önemli müzisyenlerden gitarist Sabik tanışmış. Onunla birlikte müziği bir başka boyuta taşınmış. İspanya'ya döndükten sonra 1964'te ailesiyle birlikte Madrid'e taşınan Paco de Lucia... ...1966'da kardeşi Ramon ile birlikte üç albüm kaydetmiş. 1967'de ilk solo albümünü yayınlamış. Yine aynı yıllarda gitarist Ricardo Modrego ile üç albüm kaydetmiş... Şimdi sizlere Paco de Lucia'nın gitarcı Ricardo Modrego ile 1965'te kaydettiği Frederico, Federico Garcia Lorca şarkıları albümünden bir şarkıyla programa devam etmek istiyorum. Lastres Tres Hoyas, Üç Yaprak. Paco ve Modrego birlikte Lorca'nın Üç Yaprak şiirini yorumluyorlar. Thank mm -hmm. you. Radyo 94.9'da Babil'den sonra programında bugün 5 yıl önce 26 Şubat 2014'te Meksika'da bir kumsalda çocuklarıyla futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden flamenco gitarın büyük ustası Paco de Lucia'dan konuşup konserlerinden ve albümlerinden seçtiğim şarkıları dinletiyorum. Gitar ona, o da gitara çok yakışıyordu. Onu önceleri Türkiye'de tek tük yayınlanan kasetlerinden ve nadir de olsa işte elime geçen long playlerinden biliyordum. Sadece bir kez 1980'lerin ilk yarısında canlı izleme şansını bulmuştum. İşte AKM'nin henüz ayakta olduğu yıllardı ve her hafta birçok konserler yapılıyordu. O günlerde çalıştığım firma aynı zamanda AKM'nin ses ve ışık sistemlerini de tedarik ...çesiydi. Paco de Lucia abileri Pepe ve Ramon'un da yer aldığı 1981 yılında kurulan Paco de Lucia Sextet ile Avrupa turnesi kapsamında İstanbul'a geleceklerdi. İşte biletik ve benzeri satış organizasyonları bugün olduğu gibi yaygın değildi. Hatta hiç yoktu. Her önemli sanatçının konserinde olduğu gibi işte bu konserin biletlerinin çıktığı gün AKM gişelerinin önünde uzun kuyruklar oluşmuştu ve fiyatı hiç de ucuz olmayan bin bilet kısa zamanda satılmıştı. Bana Paco de Rusya'yı tanıtan ve sevdiren sevgili Bülent abimle Akem'inin ışık teknisini Ahmet Defne'nin verdiği davetiye ile konser salonuna girebilmiş ve sahnenin işte sağ ön tarafında yerimizi almıştık. Paco ve arkadaşları sahnede belirince işte dakikalarca süren dinmek bilmeyen alkışları anımsıyorum. İşte gitarda kardeşim Ramon de Aziz Giras, işte bas gitarda Carlos Bena, Vokal ve ritim gitarda diğer kardeşi Pepe de Lucia. Flüt ve saksafonda Jorge Pardo. Perküsyonda Rubem Dantas önce alkışlarla sahneye gelmişlerdi. İşte en son elinde gitarıyla Paco sahneye çıktı. İşte Sahne de elinde gitarıyla bir adeta Endülüs tanrısı gibiydi. İşte alkışlar yükseldi, yükseldi ve dakikalarca sürdü. Sonra ilk şarkıya girdiler ve alkışlar bir anda bıçak gibi kesildi. Şarkı aralarında izleyici sıralarından yükselen çığlıklar, işte şarkı sonlarında dinmek bilmeyen alkışlar, konserin sonunda ısrarla devam eden alkışlar ve ardı ardına gelen bisler. Yani işte keşke hiç bitmese dediğim rüya gibi bir konserdi ki tadı hala kulaklarımda. Şimdi sizlere Paco de Lucia Sextet'ten 1984 tarihli bir yaz gecesi rüyası konserinden seçtiğim bir şarkıyı dinletmek istiyorum. Bu konser 1984'te 3 ayrı albüm olarak yayınlandı. Yani bulabilirseniz dinlemenizi öneririm. Paco de Lucia Sextet'ten dinliyoruz. Endülüs Çingeneleri. <Gülüyor> Paco de Lucia bir konser kaydı dinledik Endülüs Çingeneleri. E, Paco de Lucia'nın birlikte çalıştığı birçok müzisyen oldu. Bunlardan bir tanesi de kardeşi Ramon Azeji Açık söylemem gerekirse en çok onunla yaptığı albümleri beğeniyorum. Ramon Azzeciras ağabeyinden 5 yıl önce 2009 yılında 61 yaşında Madrid'de hayata veda etmişti. Şimdi bu ikiliden bir Latin Amerika aşk şarkısı klasiği dinletmek istiyorum. 1967 tarihli Dos Guitarras, Flamencas en Amerika Latina albümünden bir şarkı Malagenya Salerosa. Zarif, güzel Malagenyalı diye Türkçe'ye çevirebiliriz. <gülüyor> Alma de Lucia ve kardeşi Ramon Alzegirası, şimdi iki şarkıda peş peşe dinleyeceğiz. İlk şarkı 1967 tarihli gitar için Endülüs şarkıları albümünden bir şarkı, Los Piconeros. Ardından bu ikiliden 1967'de kaydettikleri Hispano-Amerika albümünden bir Küba şarkısı dinleyeceğiz, Alma Corazon Yevita. Radyo 94.9'da Babil'den sonra programında bugün beş yıl önce 26 Şubat 2014'te Meksika'da bir kumsalda çocuklarıyla futbol oynarken geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayata veda eden flamenco gitarın büyük ustası Paco de Lucia'dan konuşup konserlerinden ve albümlerinden seçtiğim şarkıları dinletiyorum. Paco de 1970'lerin sonlarından itibaren caz füzyona ilgi duymaya başladı. İşte Aldi 1977'deki Ele Elegant Gypsy albümünde bu tarzın seçkin bir örneğini görüyoruz. De Lucia 1979'da John McLaughlin ve Larry Coryell ile gitar üçlüsü kurmuş ve kısa bir Avrupa turuna çıkarak Londra'da Royal Albert Hall'de Ruhların Buluşması adlı bir video kaydını da yapmışlardı. İlerleyen zamanda Aldi Meola Koryel'in yerini almış ve 1981'den itibaren bu üçlü üç albüm kaydetmişlerdi. Şimdi bu üçlüden Paco de Lucia, Aldi Meola ve John McLaughlin'den bir şarkı dinletmek istiyorum. Bu şarkı da bir Latin klasiği. Grubun 1996'da yayınlanan Gitar Trio albümünden bir şarkı. Bu şarkı Marcel Camus'un Siyah Orfe filmi için Luis Bonfa ve Antonio Carlos Yobim'in besteledikleri ee, işte bir karnaval sabahını anlatan şarkı Manya de Karnaval <Gülüyor> Kodilusya, John McLaughlin ve Aldi Meola'dan bir Latin klasiği dinledik. Manya de Karnaval. Paco de Lucía kendi başına geleneksel ve modern flamenco stillerinde çeşitli albümler çıkardı. İşte geniş repertuarıyla yeni bir flamenco anlayışı yarattı ve gitarın teknik ve müzikal sınırlarını genişletti. 2004'te İspanya'nın prestijli ödülü Asturias Sanat Ödülü'nü kazanan Paco de Lucía'ya bu ödül, işte en evrensel flamenco sanatçısı olması dolayısıyla verilmişti. 2007'de Kades Üniversitesi'de Lu Lucía'nın müzikal ve kült. ...kültürel katkılarını kendisine Fahri Doktor'a yani Doktor Honoris Causa bayesi vererek ödüllendirmişti. Bir başka detayı daha paylaşmam... ...gerekirse... ...işte 1991'de... Jakin Rodrigo'nun... ...Concierto de Aramuelzi'ni... ...yorumlaması istenene kadar... ...nota okumayı bilmemekteydi. Paco de Lucia daha sonra... ...concierto'yu yorumlarken... ...klasik gitarcıların... ...önem verdiği tonal sadakatten... ...ödün vererek ritmik doğruluğa... ...ritmik doğruluğu öne çıkardığını... ...açıklamıştı. Bana göre de... ...concierto'nun en güzel yorumudur onun yorumu burada bir örnek dinletmek isterdim ama yani her bir bölüm oldukça uzun umarım bir başka programda bunu yapabilirim İspanyol yönetmen Carlos Saura'nın 3 filminde de gitarıyla yer almıştı Paco de Lucia. 1983'te Carmen, 1992'de Sevilla Nas ve 2010'da Flamenco, Flamenco filmlerinde. Özellikle 1983 yapımı Carmen filmindeki rolü unutulmazdı. Bu film 1985'te en iyi yabancı film dalında İngiliz BAFTA ödülüne de değer görülmüştü. 1980'lerden sonra işte CD teknolojileri gelişti. Zamanla internetten her türlü sesli ve görsel kayıtlara ulaşma şansımız doldu ve Paco de Lucia ile yolculuğum uzun yıllar sürdü. İşte ta ki 2014 yılının Şubat ayında bir gün Meksika'da çocuklarıyla plajda oynarken kalp krizi geçirip öldüğünü duyana kadar. Yani inanamamıştım. Hani bazı insanları tanırsınız ve belki de farkında olmadan onları Tanrı katına yerleştirip ölümsüzlükle taşlandırırsınız ve bir gün bir anda ölüm haberiyle tüm bu büyü dağılıp gider. Aynı öyle olmuştu haberi duyduğum andaki duygum. Paco de Lucía son yıllarında hem İspanya'da ve hem de Meksika'da yaşıyordu. İşte 26 Şubat 2014 günü Meksika'da, kan Kancun'da çocuklarıyla oynarken bir kalp krizi geçirdi ve 66 yaşında hayatını kaybetti. Paco de Lucia'nın doğum yeri olan Endülüs'teki Algeciras eyaletinde iki günlük yaz ilan edilmişti. İşte Kadiz Belediye Başkanı Jose Ignacio müzisyenin ölümünü Endülüs kültürü için tamir edilemez bir kayıp olarak nitelendirmişti. işte bir başka seveni ise huzur içinde yat meleklere gitar çalmayı öğreteceksin artık diye tweet atmıştı. Öldüğünde girdi geleneksel flamenco, jazz, funk ve klasik müzikte 30'dan fazla albüm bırakan Paco de Lucia benim müzikteki kahramanlarımdan birisi ve diyi gitarcımdı. Paco ölümünden 5 yıl sonra bugün de gitarıyla yüreklerimizi titretmeye devam ediyor. Geçen gün de bir kayıp haberi aldık. İşte Türkiye Yeşil Hareketi'nin öncü isimlerinden İbrahim Eren hayatını kaybetti. İşte dün gece Taksim'den arkadaşlar onu memleketi... ...Cide'ye uğurladılar. Yeşil Gazete'den Barış Gencer Baykan... ...Eren'i ve mücadelesini... ...anlatan kapsamlı bir haber... ...yapmış. Haberi ...yesilgazete.org'dan... ...ulaşabilirsiniz. İbrahim Eren'in... ...toprağı bol olsun. İşte bizlere bıraktığı bütün... ...yeşil değerler için... ...ona çok çok teşekkür ediyorum. Program destekçim sevgili arkadaşlarım Ayfer ve Cengiz Yalçınkaya'ya da çok teşekkür ediyorum. Bu programı ve bundan önceki programların ses kayıtlarını Facebook Babil'den Sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Bana acigradyobabildensorra.gmail.com adresinden de yazabilirsiniz. Paco de Lucia'nın bir cenaze töreninden bir ses kaydı ile program sona erecek. Paco doğduğu kent olan Kadiz'de binlerce seveninin alkışlarıyla son yolculuğuna uğurlanıyor. İşte önce Kadiz Belediye Başkanı Jose Ignacio'nun sesini dinliyoruz. Ardından kardeşi Pepe de Lucia bir flamenco şarkısıyla kardeşine sesleniyor. Ve ardından gitarları ve şarkılarıyla arkadaşları sözü devralıyorlar ve hep birlikte Paco'yu sonsuzluğa uğurluyorlar. E, Paco beş yıl önce hayata veda etti ve bugün Endülüs hala yasta. Haftaya pazartesi yeniden görüşebilmek dileğiyle hepinize müzikli, sağlıklı ve huzurlu bir hafta diliyorum. Esen kalın. para audio. Alingra del corazón al mundo entero y Andalucía al que baile la eterna al compadre su guitarra que no lo pueda dar pena que se arranque para cantar camaron que esa fiesta en el cielo que toda la noche nos llegue con la luz de los luceros.